Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah <Sessizlik> nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina ve min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla leh wa man yudlil fala hadiya leh. Wa ashhadu an la ilaha la sharika leh wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ve rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وعهلة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا غولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم لما يتعل الله ورسوله فقد فاز ففزا عظيما وبعض İnne astagal hadiyhi kelamullah bel hadi hadiy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri Ve kullu muhtasatin bid'a ve kullu bid'atin dalala ve kullu dalalatin nâr Bundan sonra öncelikle size hoş geldin diyelim hoş geldiniz Allah azze ve celle'den bu meclise zikir meclisi yapmasını isteyerek. salih amellere salih inme erişmekmesini dileyerek sözümüze başlayalım. Bugünkü dersimizin konusu kitab-ı tevhid biliyorsunuz işlediğimiz mevzu. onun üçüncü konusu el-havf-ı şirk. Şirkten, şirke düşmekten korkmak. Elinizdeki da var zaten. Evet. Musannif Rahimehullah bu başlığın altında beş tane delil zikretti. Bu beş delilden ikisi ayet, ondan sonraki üç tanesi hadis. Ayetlerden ilki Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde iki ayrı yerde zikrettiği bir ayettir ki, İnna Allahu la yağfiru ayyušrek bihi ve yağfiru ma'duun zālik limaysha. Yani şüphesiz ki, muhakkak ki, hiç kuşku yok ki Allahu Teala kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Hiç kuşku yok, hiç şüphe yok, muhakkak. Bu böyle, kesin. Bununla beraber onun dışında yani şirkin dışındaki günahlarıysa dilediği kişiler için, dilediği kullar için bağışlayacaktır. i̇bn Kesir Rahimahullah bu ayetin tefsirinde der ki Allah Azze ve Celle la yâgıfiru ey bi derken yani kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz derken müşrik olarak kendisine kavuşan kulunu bağışlamaz demektedir ki biz de zaten böyle anlıyoruz. وَيَاْفِرْ مَعْدُونَ ذَٰلِكِ لِمَا şah derken ise, yani bunun dışında, şirkin dışında bir günahla kendisine kavuşan kullarını ise, dilediklerini bağışlar, günahlarını affeder, dilediklerini de bağışlamazdır. Meşiyeti altındadır bu kişiler. Bu ayet muazzam ayetlerden birisi. Bu ayet bize hem şirkten korkmamızı ki başlıktaki ifade de bunu anlatıyor bize. Hem şirkten korkmamızı, şirkin büyüklüğünü, Allah katındaki kötülüğünü anlatan, hem de bir müjde sadedinde Allah Azze ve Celle şirk koşmaksızın, imanımıza büyük zulüm dediğimiz şirki katmaksızın, kavuşacak olursak, bununla Allah Azze ve Celle'nin mağfiretine hak kazanabileceğimizin müjdeleyen önemli bir ayet. Bu ayette bize beyan edildi açıklandı ki, şirk, Günahların en büyük En büyük Şirktir. Çünkü allah Teala Haber veriyor ki Tevbe etmeksizin şirk koşarak Kendisine kavuşan kulunu bağışlamayacaktır. Bu kul ne kadar ibadet edersezsin. Bu kul Ne kadar dürüst olursa olsun. Bu kul ne kadar ihlaslı olursa olsun. Bu kul ne kadar Allah-u ve, ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Sevdiğini onlara tabi olduğunu iddia edersezsin. Hayatında bir şirk varsa bunu Bağışlamayacak. Niye? Niyesini bundan önceki 3 derste bahsettik. İnşallah bugün de bu niyenin cevabını aramaya çalışacağız. Niye başlanıyor Allahu Teala kimin Aynı zamanda bu ayette biz anladık ki şirk dışında bir günahla ki kullar günahla eee hemhaldir. Nasıl iki parmak yan yanaysa kulla hata kulle günah ise yan yanadır mutlaka olacaktır, ayrılmaz parçadır. Kul şirk dışında Allah Azze ve Celle'ye birçok günahla kavuşursa, ancak şirk işlememiş olursa, bu durumda Allah Azze ve Celle onu meşiyat altına girdirmiştir. Yani dilerse bağışlar, rahmetiyle onu bağışlar, mağfiret eder, cennetine girdirir. Dilerse ona azap eder. Ne azap ederken zalimlik yapmıştır, ne rahmet ederken birlerine toplu geçmiştir. O adaletten hiçbir zaman ayrılmaz. Ne zalimdir ne adaletten ayrılır. Allah katında değeri bu kadar şiddetli, bu kadar korkunç olan bu şirkten korkmak ise o zaman her kula vaciptir. Her kul bu şirkten korkacak ki bağışlanmayacak bir günah çünkü. Çünkü çirkinlerin en çirkini, zulümlerin en ağırı, en kötüsü budur. Niye? Çünkü o Allah Azze ve Celle'ye alemlerin Rabbine bir noksanlık izah etsidir. Allah'a şirk koşan birisi Allah Azze ve Celle'ye bu husada bir noksanlık atf atfetmektedir. Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan bir hususu onun dışında birilerine sarf etmekte ve Allah Azze ve Celle'ye birilerini ortak benzer yapmaktadır. Örneğin herhangi bir isteğini Allah'tan başkasından istemek Allah Azze ve Celle'ye nasıl noksanlıktır? Ey Allah'ım bunu dile getirmese de altında böyle bir iddia vardır. Ey Allah'ım sen benim bu isteğime cevap vermiyoruz. Veya veremiyoruz. O zaman ben başkasından istiyorum. Ey Allah'ım ben bu ibadeti sana yapıyorum. Sen beraber. de Bak senin benzerin de var. Başkasına da yapıyorum demektir. Halbuki Yaratan Allah Azze ve Celle'ye Yediren, giydiren, içiren, işleri idare eden, sıkıntıları gideren, engelleri ortadan kaldıran Allah Azze ve Celle'dir. Mahluk bunların hepsine muhtaçtır. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi samet olan, kimseye muhtaç olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu Allah Azze ve Celle'dir. Öyleyse Allah Azze ve Celle'ye herhangi bir eşler yapmak, benzerler yapmak, onun hakkı olan hususlarda, ona ortak koşmak, ona bir noksanlık izaresidir. Ki ilah noksanlıktan münezzehtir, uzaktır. Eğer ilah varsa, ki var, şeksiz şüphesiz, hem hakiki, hak manada ilah var ki o bizim ilahımızdır. Allah Azze ve celle, Hem de sahte ilahlar var. İlah eksik olacak. İlah da her cihetten tam, kamil hususları olacak hiçbir eksik bulunmayacak anda. Kişinin şirk koşması yaratılış gayesine zıttır. Ona aykırıdır. Onu yok edici, o maksadı yok edici, ona aykırı bir e, davranıştır. Ki yaratılış gayemiz neydi? İlk dersimizi okumuştuk biz. Allah'a ibadet, değil mi? Ve ma halaktul cinne ve'l insa liyabudun. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etmeleri için yarattım. İbadet etmeleri için yarattım. İşte bu yaratılış gayemize aykırıdır. Ki tevhid ile alem, dünya, salah olur, kurtulur. Tevhidin olmadığı yerde her ne zaman tevhid yoksa orası viraneye dönmüştür. Bakın yeryüzüne. Sadece bugüne değil dünya tarihinin tamamına bakın. Nerede Allah Azze ve Celle'nin hakları zayi ediliyor. Nerede şirk var, nerede sahte ilahlar türemiş... Orası viraneye dönmüştür. Nitekim bu viranelik her dönemde olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. En son virane de yeryüzünde Allah Allah zikirleri kesildikten sonra asıl virane asıl sıkıntı olacaktır ki o da kıyamet konmazdır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de gelen bir rivayette yeryüzünde Allah Allah zikirleri kesilmeden kıyamet kopmayacaktır buyur. Din, ilmek ilmek çözülecek. Kademe kademe silinecek. Öyle bir zaman gelecek ki Allah Azze ve Celle kitabını yeryüzünden söküp alacak, katına kaldıracak. İnsanlar din adına hiçbir şey bilmeyecek. Bu tabi birden olmayacak, yavaş yavaş olacak. Kademe kademe, birden olmaz bunlar. Kademe kademe olacak. Öyle bir an gelecek ki artık Allah diye bir şey bilinmeyecek. Aşağı Denmeyecek, söylenmeyecek. İşte o zaman kıyamet kopacak. Bu hadisin ihtimal ettiği yani. Aynı zamanda şirk ilahlığı hususlarında Allah Azze ve Celle'ye yani halik olan Allah Azze ve Celle'ye mahluku yani yaratılmış olanı benzetmektir. Yaratılmışı hangi hususlarda benzetir? Zarar verme veya fayda verme cihetinden benzetir. Verme veya alma, meretme cihetine benzetir. Bu sebeple her kim şu ibadet çeşitlerinin dua, korku, raca dediğimiz ümit besleme ve tevekkül gibi ibadet çeşitlerinin herhangi birisini mahluka yaparsa Allah dışında o yaptığını bu ibadetlerden birine veya birlerini hasrettiği mahluku halik olan, yaratıcı olan Allah'a benzetmiş olur. Herhangi bir ibadet çeşidini bir mahluka yaratılmış yaparsak, ona hasredersek, ona ait yaparsak, gerek Allah Azze ve Celle ile beraber gerek sadece ona yaparsak bu durumda biz o mahluku Allah'a benzetmiş oluruz ve kendi nefsi için bir zarara veya faydaya sahip olmayan, ölüme veya dirilmeye veya hayata sahip olmayan bir varlığı öyle birisine benzetmiş oluruz ki hamd sadece onun yaratma sadece onun mülk tamamı onun hayır tamamen kendi elinde ve işlerin tamamı kendisine dönecek olan zat'a azze ve celleye benzetmiş oluruz ki bu ondan dolayı günahların en büyüğüdür çirkin olan şeylerin en çirkinidir işlerin tamamı Allah azze ve celleye aittir onların dönüşü de onadır onun Dilediği Olur Dilemediği Olmaz Allah ne Dilerse Olur O Neyi Dilemezse O Olmaz Onun Vereceğini Engelleyecek Hiç Kimse Yoktur Onun Engellediğini Verebilecek hiçbir Mahluk Yoktur Eğer Kullarına Rahmetini Açarsa O Rahmeti Tutup Engelleyecek hiçbir Mahluk Yoktur Eğer Kullarına Rahmet Etmez O Rahmetini Tutarsa O Rahmeti Kullara Bahşedecek Verecek De Hiç Kimse Yoktur O Azizdir Hakimdir benzetmenin en çirkinini fakir ve aciz olanı kudretli ve güçlü olana benzetmektir. Fakirse en fakir kullardır. Zenginse en zengin Allah Azze ve Celle'dir. Aciz kuldur. Kudretli, kadir olan Allah Azze ve Celle'dir. Gene ilahlığın hususiyetlerinden özelliklerinden birisi de az önce değindiğim gibi her cihetten her husustan kamil olma, tamam olma özelliklerini taşımaktır. Bundan dolayı ibadet çeşitleri mutlaka tek olan ilah Allah'a yapılmalıdır. Çünkü eksiksiz odur sadece. Başka eksiksiz yok. Kamil sıfatları kendisine taşıyan, eksiksiz bulunan, her şeye güç getiren, hiçbir şeye muhtaç olmayan, bilakis herkesin kendisine muhtaç olduğu tek bir varlık vardır. O da Allah Azze ve Celle'dir. Öyleyse ibadet çeşitinden ne varsa hepsi ona yapmak zorundadır. Bu vaciptir. Nedir bu ibadet çeşitleri? İbadet, ibadet diyoruz. Ara ara aşmakta fayda var. Neler oldu? Mesela tazim. Büyütme. Gönlünde değerle, değer verme. Yüceltme. Korku. Haşyet. Bu korku hem korkma hem de e, azametinden dolayı ürperme. Hem dua istek, Yönelerek boyun bükme Tevekkül Tevbe etme Yardım isteme Ve sığınma Korunma isteği yani sığınma Tarık. Bu ve benzeri tüm ibadetler Yalnızca Allah azze ve celleye yapılır Hem aklen Hem şeran hem de fıtraten Fıtratı bozmamış kişilerde de bu vardır Bu vaciptir bu ibadetten aklen, şeran ve fıtraten Allah'a yapması vaciptir. Aynı zamanda gene aklen, şeran ve fıtraten Allah'ın dışında birine yapmak memnudur, yasaktır. Toparlayalım. Ondan sonra diğer zikredilen diline geçeceğiz. Allahu Teala, bu bahsettiğimiz ibadet çeşitlerinden herhangi birini veya birilerini kendisi dışında yapılmasını affetmeyeceğini açıkça bildirmekte bu ibadet çeşitlerini Allah'a hasretmekle sadece Allah'a yapmakla beraber günah ile Allah Azze ve Celle'ye kavuşanları da meşiyet altına tuttuğunu, delese bağışlayacağını bize bildirmektedir bu ayette. Aynı zamanda bu ayette gene bir ara nesiller kesilmiş olup şimdiden tekrar dirilmeye çalışan bir grup var, hariciler diye. Ümmeti günahlarından dolayı tekfir eder. Yani kafirlikle itham eder. İşlediği günahlardan dolayı bu hariciye de bir reddiye vardır bu ayette. Nedir bu reddiye? Allah azze ve celle şirk dışında günahları dilediği için bağışlayacağını buyurmaktadır. Bu hariciler reddiyedir. Hariciler büyük şirk işleyenleri tekfir eder, kafirlikle itham eder ve ebedi cehennemlik varsayarlar. Nitekim bizim Kaysa da var. Aynı zamanda bu ayette gene mutezile dediğimiz büyük günah işleyenlerin de ebedi cehennemde olacağını iddia eden bir grup var. Onlara da bir reddiye var. Çünkü şirk dışında büyük günahlar da vardır. Oldukça da fazladır. Bu günahlar işleyen için de bu vaat geçerlidir. Şirk dışında ki günahları Allah dilediği kişi için bağışlar. Yani bağışlamasıyla onu cennetine atar. Dolayısıyla bu ayette hem harici için hem muhtezele için bir red, cevap vardır. red cevabı vardır. Bir de Mu'tezile'nin şu inancı var. İmanın gereklerini yapan kişiler ancak büyük günah işliyorsa büyük günahlar emresi yapıyor. Mesela yapıyorsa, hırsızlık yapıyorsa, iş geçiyorsa, yalan söylüyorsa zina ediyorsa ilahır. Bunun gibi büyük günahlar işliyorsa, o ne mü'mindir deriz ne kafirdir deriz. Menziletun menzile menzileteyn. İki menzil arasında bir yerdedir. İki yer arasında bir konumları vardır ve bunlara cehennemliktir derler. Kim bunu söyleyen Mu'tezile. Bir daha söyleyelim. Mu'tezile Mümin ile kafirin arasında bir tane daha menzile, bir tane daha yer ayırmıştır ki o da onlarda kimlerdir? İman üzere büyük günah işleyenler. Onlar da bedi cehennemlik sayarlar. Bu ayette yine bu inanca bir reddiye içermektedir. Aynı zamanda burada bu ayetle ilgili ikinci kısım şirk dışında günahlardan dileyen kimsenin günahını bağışlar kısmı için bu kısım sadece TB'denlere aittir. Tebetmezse Allah'ını bağışlamaz diye zannedilmez, anlaşılmaz. Çünkü Allah azze ve celle kullarına hitaben "Guli ya ibadî elledîne esrafû alâ enfusihim lâ taqnatû min rahmetillâh. İnne Allâhe yağfiruzunû veceni cemîa." buyurmaktadır. Yani ey nefisleri aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün onları bağışlar." demiştir. Gene bu tevbe edenlerle ilgili tevbenin faziletini ve tevbe etmenin gerekliliğini üstünlüğünü bize anlatan bir hadis de aleyhisselatü vesselam i İbn-i Mace'de var. Orada buyurur ki tevbe eden kişi günah işlemeyen gibidir. İster büyük günah ister küçük günah ister şirk ister küfür. Ne olursa olsun hangi günah olursa olsun o günahından tevbe eden Allah'tan bağışlanma isteyen Bundan pişmanlık duyan, bir daha buna dönmemeye azmeden her kulun günahı silinmiştir, bağışlanmıştır. Tevbe geçmiş günahı siler. İslam dinine girmek geçmiş günahı siler. Mebrur hac geçmiş günahları siler. Mebrur hac eden yani Kur'an ı sünnete uygun kabul edilmiş bir hacca nail olan kişinin geçmiş günahları silinir. İslam dinine girmek geçmiş günahları siler tertemiz ve bir sayfa açarak okulu için. Aynı zamanda tevbe de böyledir. Ve Allah'ın duysa ne olsun ki tevbe kapısı güneş batıdan doğuncaya kadar açık kalacaktır. Tevbe imkanı her an var. Ancak tevbenin şartları var. O bu dersimizin konusu değil. İnşallah başka bir zamanda ona değiniriz. Bu söylediğimiz kısmı bağlayalım. Allah dilediği kimse için bağışlar derken tevbe etmeyenleri kastetmektedir. Tevbe edenlerinkini zaten bağışlayacağını hem ayetlerle hem hadislerle bize bildirmiş, zikretmiştir Allah azze ve celle ve onun resulü Aleyhisselam. Müsned İbrahimullah'ın şirkten korkmakla ilgili bak başlığına delil olarak getirdiği ikinci ayet İbrahim suresindeki 35. ayettir. Bu ayette onun halili İbrahim Aleyhisselam der ki: ve beniye en nabudal asnam." Kulaklarımıza küp olması gereken ve dilimizden düşmemesi gereken önemli bir dua. Ve cunubni ve beni en nabden esnam. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Uzaklaştır. Yani benimle onların arasını ayır. Bu ayette geçen bir esnam lafzı var. Bunu açmak istiyorum. Esnam sanem'in çoğuldur. Arapça. Sanem nedir peki? Sanem ruh sahibi bir cisim üzere oyulan, yontman her şeydir. Ruh sahibi, yani insan, hayvan, melek, cin gibi tasvir edilen ve bir ruhu olan, her varlık üzere yapılan, buna biz şimdi heykel diyoruz. Buna sanem denir. Bir de bunun benzeri, hem ayette de hem atışta gelen bir vesen vardır. Ve vesen, çoğul efsandır. O da bundan daha genel, hem bu suret yani ruh sahibi olanlar hem de onun dışındaki tüm şekilleri kapsar. Oyunmuş her şey, yontulmuş, yapılmış her şey vesenen kısmına girer. O da o da e, sanemle put diye isimlendirilir. Ancak sanem özellikle bir suret, ruh sahibi varlık şekliyle yapılmış, oymuş, yontulmuş işte taş, mermer, her neyse maddesi, beton, odur. Biz buna şu an heykel diyoruz. Bu heykellere tapınmaktan beni oğullarımı koru, uzak tut. Heykele tapınmak nasıl olur? Şu ibadet çeşitlerinden saydıklarımız var ya onlardan bir veya birkaç yıl olur işte. Ona ümit ondan istersek, onun için namaz kılarsak, ona bir şeyler sunarsak, ona gönül bağlarsak, ondan korkarsak bizi zarar verecek diye. Veya ondan bir şeyler edersen. Veya daha ileri giderek etrafında tavaf edersek. Veya onun için adak adarsak. Kurbanlar sunarsak. ya ibadet çeşitler neydi hatırlayın. Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı her şeydi. İşte bunlardan bir veya bir kısmını bu putlara yaparsak eğer bunun ismi puta tapınmaktır. Saneme kulluk etmektir. İster az ister. Çok İster bir ister beş. Hangi kaç tane çizgi yapılırsa yapılsın. İşte İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin Halil'in dediği, en yakın dostum dediği İbrahim Aleyhisselam bu şekilde dua etmiştir ki Allah Azze ve Celle onun bu duasını icabet etmiş, onu ve oğullarını peygamber yapmıştır. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail ve İshak. iki değerli peygamberdir. İshak'ın oğlu Yakup. Ki değer, değerli bir peygamberdir. Yakup Aleyhisselam'ın soyu Beni İsrail dediğimiz 12 koldan türeme ki onlardan birisi Yusuf Aleyhisselam. dünyanın Hakeza. Biliyorsunuz 12 kardeşti onlar. Ki Beni İsrail'de bu 12 koldan türemiştir. Musa Aleyhisselam bu 12 kola peygamber olarak gönderilmişti. Yusuf Aleyhisselam. Devamında Musa Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam kardeşi Harun Aleyhisselam. Onun devamında onun neslinde İsa Aleyhisselam. Herkese peygamberlik onun nesline verilmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın nesline verilmiştir. Bu duasını Allah Azze ve Celle kabul ederek ona böyle bir lütufta bulunmuştur. Burada önemli bir izah daha var. Bakın Allah'ın Azze ve Celle'nin Halil'in dediği bir peygamber şirkten korkuyor. Gerek kendi adına gerek evlatları nesli adına şirkten korkuyor. Öyleyse bir peygamber şirkten korkuyorsa, bir peygamber şirke düşmekten, saneme ibadet etmekten çekiniyorsa ve bundan korunmayı talep ediyorsa varın şimdi bizim kendi konumuzu düşünün. Biz ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Bizim üzerimize de o zaman şirkten korkmak vaciptir. Çünkü bu ayetin devamında Allahu Teala diyor ki gene İbrahim Aleyhisselam diliyle Rabbi inne hunne edlalne ketiren minennas Ey Rabbim Onlar insanların çoğunu dalalete düşürdüler Saptırdılar Kim saptırdı O putlar O hizmetçileri Öyleyse İbrahim Aleyhisselam döneminde Varsa o şirk Ondan sonraki dönemlerde varsa Diğer ayetlerden Şöyle hatırladığımız kadarıyla Musa Aleyhisselam döneminde yok muydu? İsa Aleyhisselam döneminde yok muydu? Resul Aleyhisselam hangi hal üzere o müşriklere gönderildi? Ve ondan sonraki topluluklarda yok mu? Var. Her da bu şirk var, mevcut. O zaman biz bu şirkin içine düşmekten korkacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi insanların çoğunu onlar saptırıyorlar. O sadece İbrahim Aleyhisselam'ın dönemine mahsus bir olay değil. İnsanların çoğu sapmış, dalalete yönelmiş durumdalar. Eğer olmasaydı fitne ve fesat, azgınlık, isyan bu kadar az, azmaz, yükselmez, insanlık bu kadar felaketin, helak işine doğru gitmezdi. Öyleyse bizler de Allah'ın dışından birilerine ibadet çeşitlerinden yapma hali dediğimiz bu şirkten sakınacağız, korkacağız. Çünkü bu zulmün en büyüğüdür çirkinlerin en çirkinidir. Bu hal kişiyi bağışlanmaz günah sahibi kısmına sokar. Bundan uzak duracağız. İbrahim et Taymi az önce söylediğimiz bu sözlerin izahı sebebiyle çok kısa bir söz söylemiştir. Ve men yetmenul bela e bade İbrahim. İbrahim'den sonra beladan kim kendisini emin görebilir? Güvenli hisseder. İbrahim Allah'ın haliliydi aleyhisselam. O kendine emin durmuyor, güvende hissetmiyor ki ondan sonra kim kendisini güvende hissedebilir? Evet bu bir ikazdır eğer alabilirsek. İki sınıf insan kendisini şirkten uzakta hisseder. Güvende hisseder. İki sınıf insan. Bunlardan birincisi Allah Azze ve Celle'nin dinini Kitabından ve Resulünün Sünnetinden öğrenip tevhide algılayıp hayatına şirki tamamen çıkartan insanlar muvahhid diyoruz. Tevhideli insanlar şirkten kendisini emin görür, güvende hisseder. İkincisi ise tevhid nedir, şirk nedir bunu bilmeyin. cahil insanlar kendini güvende hisseder. Şu putlara bir şeyler sunan bir şeyler sunanlara sen şirk işliyorsun neden? o ne der? Cahil çünkü. Bilmiyor, şirk nedir bilmiyor, tevhid nedir bilmiyor, kulluk nedir, ibadet nedir bilmiyor ki. O başka şeylerle meşgul, onun hayatı başka şeylerle dolu. İşte bu kişi kendisini güvenle hisseder. Bir, bilen ve hayatına şirki çıkartan. iki bilmeyen, cahil kişi. Bizler bilip de hayatına şirki arındıran, hayatını tamamen halis hale gönderiyoruz küründüren kullar olmaya gayret edeceğiz ki inşallah Teala burada bulunmuştu sebebimizde bunun bir göstergesi. En azından buna olan isteğimizin, arzumuzun bir göstergesi. Rabbimiz Azze ve Celle'den bizleri muvahit kullarına akılmasını istiyor, talep ediyoruz. <gülüyor> Musal İbrahim Allah'ın konu hakkında getirdiği üçüncü delil Ahmet bin Ahmel'in müsneline gelen sahih bir hadistir ki o ashabına hitaben der ki sizin üzerine çekindiğim, korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirktir. Alın size bir tabir. Küçük şirk. Bismillahirrahmanirrahim büyük şirk diyorduk. Şimdi küçük şirk çıktı. Onun hakkında sordular. Yani küçük şirk nedir? Ya Resulullah manasında. O da buyurdu ki o riyadır. Yani riya Raadan türeme, görme. Yani görsünler. Birileri görsün diye iş yapma Başkaları için yapılan amel, riyadır. Başkalarının beğenisini kazanmak. Veya bir makam elde etmek. Bir menfaat elde etmek. Maksatlı yapılan her işlere riyadır. Ne olursa olsun. işte küçük şirk riyadır der. Hemen şimdi aklıma geldiği bir hadiste. Aslavesselam. Kişinin birileri kendisine bakıyorken namazını uzatmasından sakındırır. Çünkü o riyaya kaçabilir. Birileri sana bakıyorken, birileri sana seni takip ediyorken normalde yapmadığın hal üzere namaz uzatmak riyadır. Çünkü sen onu Allah için yapmıyorsun. Gözü ki kibirlenin gözü üzerinde ondan etkilendi. Gerçekten de bu iş böyledir. Hatırlayın şöyle kalabalık bir ortamda özellikle tamdan bilinen birisiyseniz gözler sizin üzerinizde ise mutlaka içinizden bir şeyler kabarmaktadır. Öyle mi? İşte bu kabarma anında normal zamanla yapmadığımız bir iş yapıyorsak o iş, o amel riya diye adlandırılır. Küçük şirktir. Yani. Bundan sakınmak lazım. Böyle bu bunun gibi hallerden sakınmak lazım. Bu hadisin devamında e, Müsanif almamış. Onu o hadisin devamını ben aktarayım size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oru dedikten sonra buyurur ki Allahu Teala kıyamet gününde amellerinin karşılığını verdiği zaman insanlara der ki: Siz gidin dünyada riya yaptıklarınıza, onlara yönelin, onların yanında sizin yaptıklarınıza bir karşılık bulabilecek misiniz? Bakın bakalım. Riya katılan hiçbir ameli Allah Azze ve Celle kabul etmeyecek. Ne yapacak? Sen şunu mu yapmıştın? Kime yapmıştın bunu? Falanca. Riyâ yaptığın kişiler kimdir? Falanca kişi. Falanca toplu. Falanca mümkün sahibi. Kimse. Git onun yanına. Eğer bulabilirsin onun yanında bir karşılık bul bakalım. Bak bakalım der. Bu adesinin devamında Kutsi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah Azze ve Celle'nin bu e, ileride kıyamet gününde buyuracağı bu ifadeyi bize aktarır. Hadisimize dönecek olursak, Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi, sizin üzerinize korktuğum, çekindiğim şeyler en korkuncu küçük şirktir. İfadesinde Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine şefkati vardır, merhameti vardır, rıfkı vardır. O hangi hayır varsa mutlaka o hayrı bize beyan etmiş ve ona emretmiş. Ve hangi şer varsa o şerri insanlara bildirmiş, açıklamış, haber vermiş ve o şerden insanları yasaklamıştır. Nitekim gene bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam der ki Geçen hafta size dağıttığımız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaatle ilgili hadiselerin içerisinde vardı bu. Oraya da müracaat dersiniz inşallah. Sizi cennete yaklaştıracak, ateşten uzaklaştıracak ne varsa Hepsini size Hiçbirini bırakmaksın emrettim Hiçbirini terk etmedim Bunun zıttı olarak Şer cihetinden sizi ateşe Yatlaştıracak cennetten uzaklaştıracak Ne varsa hiçbirini terk etmedim Hepsini size yasakladım Öyleyse Kardeşlerim Resulullah Aleyhisselam Bizim hayatımızın tek önderi olacak Tek ve hakiki önderi olacak Çünkü onun buyuruğu üzere Ne kadar hayır var hepsi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bize emredildi. Öğretildi, gösterildi. Ne kadar şer var, kişiyi ateşe yaklaştıracak, cennetten uzaklaştıracak. Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bize bildirildi, yasaklandı. Öyleyse şunu şöyle yapmamız emrediliyor. Sağ elle mi yememiz, içmemiz emrediliyor. İşte cennete yaklaştıracak, ateşten uzaklaştıracak bir amel. Sağ elle giyinmemiz, sol elle çıkartmamız mı emrediliyor? İşte... Cennete yaklaştıracak, ateşten uzaklaştıracak bir amel. Şaka yaparken bile yalan söylememeyim tavsiye ediyor, emre diyor. İşte cennete yaklaştıracak bir amel. Cennetin ortasında bir köşk vaat ediyorum diyor. Şaka bile olsa yalan söylemeyen kişi. Emre bil maruf yapmak, nehyanın münker yapmak, islahi rahim yapmak, insanlarla güzel geçinmek, insanların eziyetlerine sabretmek, Allah Aleyhisselatü emrettikleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettikleri bunlar bizi ateşten uzaklaştırıp cennete yaklaştıracak amellerdir bunlara ihtimam göstereceğiz işte Aleyhisselatü Vesselam bunlar gibi kişiyi ateşe yaklaştırabilecek bir amel hususunda ikaz etmiştir ümmetini. hem de ikaz ettiği o topluluk öyle bir topluluk ki ilmen kemale ermiş imanen üst seviyede Onlara diyor ki sizin üzerinize Korktuğum şeylerin en korkuncu Küçük şirktir. Ki Allah Azze ve Celle Kitabında birkaç yerde O sahabeden razı olduğunu Bildirmiştir. Maksadımız onun rızasını kazanmak değil mi? İşte o rızayı Allah Azze ve Celle birine, birilerine bildirmiş. Radıyallahu anhum Veradu anh demiştir. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. İşte bizim maksadımız bizim ulaşmak istediğimiz mertebe işte bu Allah Azze ve Celle'nin rızası o kullara bu rıza ulaştı bizim arzuladığımız o maksadın onlara ulaştılar onlara hitap sizin üzerinizde korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirktir öyleyse onların belki de tırnağı olamayacak ilme ve imana sahip bizler e nasıl korkmayız bu bizim için nasıl korumuş olmaz nitekim Ebu Bekir radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Ebu Yala'nın müsnedinde i̇bn Ebi Hatim'le ilahir hadis kitaplarında zikredilen bir hadiste Ebu Bekir radıyallahu anh rivayet ediyor Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizin içinizdeki şirk karıncanın yürümesinden daha gizlidir Şaşırıyor Bekir Ademler. Daha sonra şirk dediğin şey senin Allah'tan başkasına ibadet edilmesi değil mi? Allah'la beraber başkasına dua etmek değil. Şirk, şirk dediğin bu değil mi? Bunun neresi gizli? O zaman diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın kanadığı zaman kanadığı kişiye söylediği bir ifadeyle Annen seni kaybetsin. Şirk sizin içinizde karıncanın yürümesinden daha gizlidir. Karınca'nın yürümesini, ayak sesini içtiniz Var mı böyle bir şey? Ondan daha gizli. Öyleyse biz bu gizli şirkleri de öğreneceğiz. Bir gün sahabiden birisi geliyor aleyhissalâsılâsılâsılâsılâma Allah ve sen dilersen diyor. İşte gizli şirk. Sen beni Allah'a eş mi diyip mi koşuyorsun Eş mi koşuyorsun? diyor. Bileki sadece Allah dilerse de. Sadece Allah dilerse de. Falanca olmasaydı filanca beni öldürecekti. Falanca olmasaydı az daha düşüp ölecektim. Veya filanca olmasaydı şunu elde edemeyecektim. Falanca veya filanca olmasaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. İşte küçük şirk örnekleri. Onlardan sakınmak lazım. Allah ve sen istersen. Allah ve senin verdiğin şey. İlahir bunun gibi ifadeler var. Ki kitabımızın ineris bölümlerinde de bu kısma tekrar değinecek. Allah Azze ve Celle'ye herhangi bir hususta benzerler. Eşler yapmayacağız. Verme hususunda, alma hususunda, engelleme hususunda, canın kurtarılması hususunda. Falanca hadi ölürdüm. Flanca şöyle yaptığı için kurtuldum mesela. Onların hepsi birer vesiledir. Sebeptir. Allah Azze ve Celle onu takdir etmiştir. Birilerinin bir şeylere vesile yapar. İşte biz vesileyi hiçbir zaman asıl yerine koymayacağız. İşte bu vesileyi asıl yerine koyma bazen küçük şirk olarak isimlendirilir, bazen büyük şirk olarak isimlendirilir. Burada zikrettiğimiz bir kısım şey de küçük şirk kısmına girer. Musa'nın İbrahimovullah'ın İbn-i radıyallahu anh'tan gelen Buhari ve Müslim hadisi de gene bu hususta delil olarak zikredilen kısımdan. Bu hadiste aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, her kim Allah'ın dışından bir benzer eş seçip de ona dua eder halde ölürse o ateşe girecektir. Nid ise benzer eş demek. Misil. Ki buna dair Allah Azze ve Celle'nin Bakara Suresinde bir ayeti var. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادَ وَاَمَتُمْ تَعْلَمُونَ اَنْدَادْ نِد'in çoğuluğu Yani sizler bilerek Allah'a benzerler, eşler yapmayın. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünde ise Herhangi bir ibadet hususunda Allah'a benzerler yapmak ve Allah'ın dışında birilerinde dua etmek, birilerinden istemek, birilerine sığınmak eylemlerini yapan kişi bu hal üzere ölürse tevbe etmeden ateşe girecektir. Tevbe ederse o günahı hiç işlememiş gibidir. Tevbe ederse, makbul bir tevbe, tevbeyle Allah Azze ve Celle'ye kavuşursa bunu hiç işlememiş demek. İbadet çeşitlerinden herhangi birinde Veya bir kısmında Allah'a ortak Koşma büyük şirk Diye isimlendir Bir de küçük şirk vardır ki Az önce değindiğimiz hem sözlerle Hem de ee Amellerde Allah dışında birilerinin Beğenesini kazanmak maksadıyla Amel yapmadaki ona riya diyoruz Bunlara küçük şirk deniyor mesela Allah ve sen dilersen Allah ve sen olmasaydın Allah ve sen verdiğin şey gibi hususlar. Bunlar da küçük şirke girer. Ancak küçük şirk derken küçük, küçük, küçük diyerek bu akılda olumlu bir intiba oluşturmasın. Küçük şirklerin hepsi büyük günahtır. Küçük şirk derken sadece bunun ismi isminin küçüklüğü dinden çıkartmayan kısmıyla küçük şirktir. Yoksa onun küçüklüğü büyük günah olmasının önünde bir engel değil. Küçük şirklerin Küçük küfürlerin, küçük nifakların hepsi büyük günahtır. Büyük günahlar da ancak tevbeyle Küçük günahlar da vardır ki biliyorsunuz küçük, küçük günahlar da Allah azze ve celle kişinin yaptığı salih amellerle iyi amellerle silecektir. Salih ameller beş vakit namaz, iyiliği emir, emretme, kötülüğü yasaklama ilahir salih amellerimiz küçük günahları silecektir. Yok edecektir. Ancak büyük günahlar, hemen burada parantez açalım, burada bu konumuz ilgili küçük şirkler, küçük nifaklar, küçük küfürler ancak tevbeyle silinir. Tevbesiz silinmez. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki her gün günde yüz defa ve bir hamdi ederse, onun deniz köpüğü kadar olan günahları silinir. Hangi günahları? Parantez içerisinde küçük günahlar silinir. Büyük günahların silinmesi için tövbe gerekir. Her kim imanla ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları silinir. Hangi günahlar? Küçük günahlar. Her kim Kadir Gecesi'ni iman ederek ve ecrini sevabını Allah'tan umarak kıyam ederek geçirirse, ibadette geçirirse geçmiş günahları silinir. Hangi günahları? Küçük günahlar. Bu günahları bağışlanır kısmı Özellikle küçük günahlar içindir. Büyük günahların silinmesi en üstünetin sünnetin ancak tevbeyle vuku bulur. Tevbe etmek mutlaka onun için şarttır, gereklidir. Bu hadisten de anlıyoruz ki Allah'tan başkasına sadece Allah'ın yapacağı ustada Allah'tan başkasına dua etmek büyük şirktir. Şefaat talebi de bunlardandır. Haseten şefaat talebi. Çünkü şu ümmetin içerisinde bu çok önemli, çok aşikar bir günah. Şefaat talebi. Bunu birçok cahil yaptığı gibi birçok bilgin de yapıyor. Birçok imam da yapıyor, müftü de yapıyor. Şefaat ya Resulullah der. Şefaat ya filanca der. Şefaat aracı yapmaktır. Kulla, Allah Azze ve Celle arasında bir aracı edinmektir. Peki bunun maksat nedir? Şefaat edecek kişinin Allah katına değeri olduğuna inanmak. Onun vesilesiyle ona ulaşılmaya çalışılır. Allah Azze ve Celle dünya üzerinde kullarına şefaatçi İslam Ve Bakara suresinde bildirmiştir ki bize ve ida selek vadi anni feinni kariy ucuy bu daveti dahi dade kullarım sana beni sorarlarsa peki ben yakınım. Bana dua etti zaman dua ederim, duasını işitir icabet ederim, kabul ederim der. Öyleyse kul ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar hatalı olursa olsun açacak ellerini Allah Azze ve Celle'ye dua edecek. Bizzat kendisi isteyecek. Araya aracı koy, koymayacak. Çünkü Allah Azze ve Celle ben yakınım der. Dünyada kuldan Allah Azze ve Celle bir şefaatçi, aracı istemez. Ahirette vardır şefaat işi. Şefaat nedir peki? Ateşe düşmüş insanların, ateşe düşmüş kulların ateşten çıkması için Allahu Teala salih kullarına bir ikram olarak aracılık görevi vermiştir. Ki o aracılık görevi verilen kullar, bunların içerisinde melekler vardır, peygamberler vardır, şehitler vardır, salih kullar vardır. Bu aracı kullar, şefaat edecek kullar Allah'ın şefaat edilmesini istediği kişilere şefaat ederek onları ateşten kurtarırlar. Yani şefaat tamamen Allah'ın mülküdür, Allah'ın elindedir. Şefaatçiyi Allah belirler, şefaat edileceği de Allah belirler. Hiç kimse kendiliğinden birilerine şefaat edemez, istediğini ateşten çıkartamaz. Ben şunu dünyada çok seviyordum, şu benim hanımımdı, şu benim akrabaımdı, şu benim dayımdı, şu benim hocamdı, şu benim talebemdi, yok. Allah Azze ve Celle şefaatciyi seçecek. O şefaatciye şefaat edebileceklerini de gösterecek. Yani hem şefaatçiye izin verecek hem şefaat edileceğe izin verecek. Onun neticesinde şefaat olacak. Yoksa şefaat kendiliğinden olmaz. Şefaatçi kendiliğinden şefaatçi olamaz veya şefaat edilecekleri seçemez. Şefaat tamamen Allah Azze ve Celle'nin mülküdür. Onun elindedir başkasına tahsis etmemiştir. Bundan dolayı hiç kimseden şefaat istenmez. Hiç kimseden. Ne yaşayandan ne ölüden. Bundan dolayı bir kişi bırakın falancayı falancayı şefaat ya Resulullah demez diyemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vazifesini bitirmiş, ahirete irtihal etmiştir. Onun dünya ile ilişkisi tek bir tane vardır. O da kendisine salatü selam getiren mümin kullarının selamına ulaştırılır. O bu selama selamla karşılık verir. Dünya ile başka bir irtibatı yoktur. İlim meclisine gelmez. Ümmetinin ne yaptığını bilmez. Kendisine selam gönderilenlerin selamını anlamaz. Bizzat melekler sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhisselatü vesselam veya aleyhisselam diye ona salat getirenler selamını melekler ona ulaştırır. Hacca giden, umreye giden kişiye Resulullah'a benden selam söyle denmez. Çünkü o peygamber onun anlamaz. Bitti onun ömrü artık. O her insan gibi her değerli kul gibi ömrünü dünyada tamamladı, ilişkisini kesti. Artık ahirette Allah azze ve celle'nin ona verdiği nimetler içerisinde. Şefaat talebi gibi sadece Allah Azze ve Celle'nin yapabileceği hiçbir hususta Allah'tan başkasına dua edilmez, Allah'tan başkasına bir şey istenmez. Ancak bununla beraber kulların güç yetirebildiği hususlarda onlardan yardım istemek caizdir. Çünkü Allah Azze ve Celle iyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve islam üzere yardımlaşmayın buyurmuştur. Tekrar edelim ve o kısmı geçeyim ondan sonra. Allah'ın güç getirebildiği hususlarda Allah'tan başkasından istekte bulunulmaz. Ama kulların gücü yeten hususlarda kullardan yardım etmek hem caizdir hem de bu teşvik edilmiş bir ameldir. yardımlaşma için. Usannif Rahim aldığı son delil Müslim'de Müslim'in hadis kitabında rivayet edilmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan gelmektedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurur ki her kim Allah'a bir şeyi ortak koşmaksızın kavuşursa cennete girer. Her kim de ona bir şeyi ortak koşarak Rabbi ile kavuşursa ateşe girer. Şirk, işin temeli şirk. Şirk koşmayan öyle veya böyle cennete girer. Şirk koşan kesintisiz, net, şeksiz, şüphesiz cehenneme girer ve ebedi kalır. Ebedi kalır. İmam Kurtubi Rahimullah, bu hadisin izahında der ki her kim onun ilah, ilahlığı hususuna bir ortak edinirse veya yaratması hususuna veya ibadetlerde veya şeran bilinen hususlarda ona bir e, ortak edinmez. Onu e, yalnızca onu ilah edinirse ona bir ortak koşmaz ise eğer el üstünetin icmasıyla o bu hal üzere devam ederek ölürse cennete girecektir. Bu bazen günahların çokluğundan dolayı ateşe de girebilir. Ancak e mutlaka eninde sonunda cennete girecektir. Her kimde şirk üzere ölürse o cennete asla giremeyecektir. Allah'tan bir rahmete kavuşamayacaktır. Ateşte ebedi kalacaktır. Azap ondan kesilmeyecek ve azabın parçalanması bölünmesi diye bir şey asla vakı olmayacaktır der. Yine bu hadisin izahı sadedinde İmam Nevevi Müslimin şerhinde şunları söyler Müşriğin ateşe girmesi umumdur geneldir. Müşrik ister putlara tapan bir müşrik olsun ister kafir olsun, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun ister Müslüman olup da İslam'ın ona küfür ismini taktığı bir ameli işleyen Müslüman olsun Bunların aralarında hiçbir fark olmaksızın bunlar zihenneme girerler orada ebedi kalırlar. Bunlar arasında hiçbir ihtilaf yok. Ancak şirk koşmaksızın Rabbine kavuşanlar ise iki kısımdır. Bir kısmı amelleri yani salih amelleri günahlarından daha fazla olanlar yani terazisi salih amel terazisi daha ağır gelenler ateşe girmeksin direkt cennete girerler. Ama terazisi hafif olanlar yani günah terazisi, terazinin günah kefesi ağır olanlar ise eğer onları bağışlamazsa ki ilk ayet okuduğumuz kısım buna delalet eder. Eğer Allah'ın azze ve celle onu bağışlamazsa Allah'ın ateşe girdirecektir. Dilediği kadar azap edecek ondan sonra onu ister şefaatçilerin şefaati ister kendisi şefaatsiz olarak aracısı olarak ateşten çıkartacak ama gene mutlaka cennete girecek. Yani tevhid eyliği için, muvahiyeti için cennete girmek kesin. Ancak günahları sevabından az olanlar, sevabı çok olanlar ateşten korunarak ateşe girmeksin cennete direkt girecekler. Ancak günahları fazla olanlar Allah'ın rahmetini hak etmemişse, Allah'ın bağışlamasını hak etmemişse Allah'ın bağışlanmışsa onlar da e, ateşe girecek bir müddet cezasını çektikten, azap gördükten sonra ateşten çıkacak ve cennete girecektir der. Biz de şahsen ehl-i inancı olarak böyle inanıyoruz. Bu inancı taşıyoruz. Allah Azze ve Celle'den bizleri sevap kesesi ağır gelen ateşe girilmeksizin direkt, direkt cennetine attı kullarına olmasını yapmasını istiyoruz. Muahhit kullarına yapmasını istiyoruz Azze ve Celle'den. Dersimizin son kısmında da isimleri geçen değerli şahsiyetlerden bahsediyorduk. Bugün Yeni isim olarak sadece Cabir bin Abdullah radıyallahu anhum'dan bahsettik. Cabir kendisi sahabidir. Onun babası Abdullah da Abdullah bin Amr da yine değerli sahibidendir. Her ikisi de sahabenin büyüklerinden önde gelenlerindendir. Ensar'dandır bu Cabir ve babası radıyallahu anhum. Babası hakkında meşhur menkıbeler vardır ki Allah azze ve celle babasıyla aracısız konuşmuştur. Şehit düştükten sonra Cabir radıyallahu anhum'un babasıyla Cabir radıyallahu anh vefat etmeden önce <gülüyor> kör olmuş gözlerini kaybetmiştir ki bu da eğer sabredebilirsek büyük bir nimettir. Çünkü Allah azze ve celle de, kutsi bir hadiste ben her kimin iki sevgilisini iki değerli sevgilisini alırsam o da sabrederse onu cennete girdireceğim diye vaat etmektedir. İnşallahü teala Cabir radıyallahu anh onlardandır. Cabir radıyallahu anh 70 senesinden sonra 94 yaşındayken Rabbine kavuşmuş. İnşallah cennetine girmiştir. Rabbimiz Azze ve Celle ona rahmet etsin. Olum. Onlar lazım olsun. Bizlerden de komşu olsun. Subhanekallâhumme ve bihamdik <Sessizlik> uşadu en la ilahe illa en tisafir ve etubu ileyk <Sessizlik> ve ahir zavana en elhamdülillahi abdül alemin.